Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillâh. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Enaûzü billâhi ve min seyyiât Men yehdillehu fe lâ mudille lehu men ve ve ve ve يا ايها من نفس واحده منها زوجها وبث رجالا كثيرا الله الذي به الله كان عليكم رقيبا يا الذين الله وقولوا قولا سديدا فمن يطع الله ورسوله فقد فاز بعد فعباد الله ان استقل حديث كتاب الله ve hayrel hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhah ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim Bugün inşallah bu dönem Sayın Müslim Şerhinden Kitab-ül son babı alacağız 21. Bab 288'in oğlu 288 nolu sayfa neydi babımız galel imamun Nevevi rahimahullah babu ya da babi tafaduli ehlil imani fihi ve rüchani ehlil yemen fi. iman ehlinin imanda birbirlerinden farklı oluşları ve yemenlilerin bu husustaki üstünlüğü babı evet Tefaduli ehlil iman fi Yani iman ehlinin imanda birbirlerinden farklı oluşu neden kaynaklanır? Sahip oldukları imanın ölçeğindeki neden? Farklılıktan. Bazısının imanı daha ziyade, bazısının ki daha nedir? Noksandır. Birazdan zaten şarih bunları açıklayacak. Evet alalım şimdi, okuyalım. Gâle limâmün nebevîm rahmetullâh. Babu tefadüli ehlil imani fihi ve rüchhane ehlil yemeni fihi. Evet. İman ehlinin imanına birbirlerinden farklı oluşları ve Yemenlilerin bu husustaki üstünlüğü babı. Kale limamul muslim rahmahullah. Haddesana Ebu Bekri buna Ebu Şeybe. Kale haddesana Ebu Usame. Tahvil. Kale ve haddesana ve haddesana bunu Nümeyri. Kale haddesana Ebi Tahvil. Kale ve hattesana Ebu Kureybin. Kale hattesana Ebu İdris. Kulluhum an İsmail ibn-i Ebi Tahvil kale ve hattesana Yahya ibn-i Habibinil Harithiyu. Ve lafzü lehu kale hattesana An İsmail'e kale Semiktu Gaysen. Yarı an Ebi Mes'udin kale. Eşeren Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi'edihi nahval Yemeni. Fakaale ala Tahuna ve innel kaswata ve al-gulubi fil haysu fi ve Evet orada bir nokta var şeytandan sonra o matbaa hatası onu tahsi edin Arapçasında Evet okuyalım bize Ebu Bekir bin Ebi Şeybe rivayet etti dedi ki bize, Ebu Bekir bin Ebi Şeybe kimin hocası? İmam Müslim'in hocası bize rivayet etti ne demekti bize rivayet etti? yani İmam Müslim'den başka neler de var ortamda? talebeler de var tek başına değil evet ona kim? Ebu Usame rivayet etti kimmiş Ebu Usame? Ebu Usame Hammad bin Usame evet şeyhinin şeyhi Hammad bin Usame evet tahvil ne demek tahvil? Yani İmam Müslim ne yaptı? Senedi şimdi yeniden he, başa döndürdü. Hocasından alıyor. Kimmiş? Bize i̇bn e rivayet etti. Dedi ki bize babam rivayet eyledi. Tahvil. Evet. i̇bn rivayet etti. Dedi ki bize babam Nümeyr ki i̇bn daha önceden almıştık. Evet. Bize Ebu Kureyb. Muhammed bin El-Ala. Evet. Muhammed bin El-Ala rivayet evet. etti dedi ki bize İbni İdris evet bize kim İbni İdris kimmiş İbni İdris Ebu Muhammed Abdullah bin İdris evet Ebu Muhammed Abdullah bin İdris rivayet evet. eyledi bunların hepsi İsmail bin Ebi Halid'den rivayet ettiler evet şimdi müşterek ravi geldi kahvil evet müşterek rabi. sayın bakalım 3 ayrı sene zikretmiş İlkinde Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe sonra Ebu Usame 2 değil mi? İkincisinde İbn-i babası yine 2. Üçüncüsünde Ebu Kureyb sonra i̇bn İdris yine 2. Demek ki he, hem her tabakada hocası ve hocasının şeyhi farklı. Hepsi yani burada hepsi dediği deyince evet burada hepsi dediği deyince ne anlarız? Yani Ali İsmail bin Ebi Halit'ten ilk senetle rivayet eden kim? Musa güzel. İkinci senetle rivayet eden kim? Güzel. Üçüncü senetle rivayet eden kim? İbni İdris. Evet çok güzel. Ha. Anladık değil mi? Bak bunları öğrendik artık. Bunlar ne yaptı? Pekişti. Ha. İsmail bin Ebi Halit'ten ne yapmışlar? Hepsi rivayet etmişler. Demek ki müşterek ravi bu zat. Evet devam edelim. Tahvil şimdi yeniden döndürdü. Senedi yeniden döndürdü. Devam edelim. Yine bize Yahya bin Habib el Harisi rivayet etti. Bu so bu söz onundur. Dedi ki: Yani bu söz onundur derken aşağıdaki hadisin lafzı onundur. Aşağıdaki hadisin lafzı onundur. Evet. Yahya bin Habib el Harisi. Evet o kimden? Bize Muhtemir. Evet. Muhtemir bin Süleyman. Ha. Şimdi ne yaptı? Döndürdü. Böyle bir senet. işte İmam müslimin neyi? Özelliği. hasaisinde, Buhari ne yapıyor? Farklı farklı yerlerde. Bunları zikrederken müslim ne yapıyor? Hepsini tek bir vakta zikrediyor. Ha. Şimdi burada ne yaptı? Şeyhi Yahya bin Habib. O da Muhtemir'den. Ne oldu gene? İki oldu. O kimden? İsmail'den rivayt etti. Hangi İsmail bu? Hangi İsmail? İsmail bin Ebi Halid. Evet, müşterek abi orada birleşti. İsmail ne demiş? İsmail şöyle demiş. Kaysı Kays bin Ebi Hazret ha. Beceli. İlkinde yani ilk 3 senette İsmail bin Ebi Halit Yahya bin kimden? Ha? Habib'den, Halit'ten mi? Hayır, orada duruyor bakın. Orada durdu senet. Ha. Şimdi ne yaptı? İsmail bin Ebi Halit'ten aldı ve burada ne yaptı? Gene İsmail'e bağladı. Niye böyle yaptı? Çünkü bundan sonra zikredileceği lafız kime ait? Kime ait? İsmail'e de de işte, İsmail e ait değil. Ha. Yahya bin Habib'e ait. O onu Muhtemir'den almış. Evet. Anladık değil mi? Evet ne diyor İsmail? Kays'ı. Kimmiş o? Kays bin Ebi Hazim el Beceli. Evet. 84'te vefat etmiştim. Tabinden. Tabindendir. Medine'ye Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem mi vefat nasıl gelmişti? Evet. Hı. Ebu Mesut'tan Ebu Mesut Ukbe bin Amr El Ensarî radıyallahu anh rivayet ederken dinledim. Evet. He. Mütemir ne yapıyor? İsmail'den rivayet ediyor burada. İsmail diyor ki Kaysı yani tabiinden o meşhur zatı Ebu Mesud'dan rivayet ederken dinledim. Ebu Mesud kim? Ukbe bin Amr el Ensari radıyallahu anh. Şimdi senedi bana İsmail. Say bakalım. Senette Ukbe'ye kadar yani Ebu Mesud'a kadar kaç ravi var? Say bakalım. Tabakalara dikkat et ama. Evet say. Bir kere İsmail'e kadar kaç ravi var? Ne kadar? var. İlkinde bak bakalım kim var? Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe. Ebi Şeybe. Ebu Sa'id. İki orada var i̇ki demek. Orada var. Sonra Ondan sonra İbnü Lümeyr. İbn babası var. babası var. var. Güzel. Sonra Ebu Kurey ve o Gene iki var. İsmail'den. İsmail'den. Sonra gene Yahya bin Habib ve kim var? Ve Muhtemir. Gene iki var. İsmail'den. Güzel. E, İsmail'e üç etti. Sonra? Kais. Sonra? Ebu Mesud. Beşli. Humasi. Humasi ve Sudasi. Müslim'de ne? Çoğunlukta olan neler? Ha. Neler? Senetler. Yani İmam Müslim beş kanalla Peygamber'e aleyhissalatü vesselam'a ulaşmış. Beş kanalla Peygamber'e aleyhissalatü vesselam'a ulaşmış ama maşallah zenginlik var. Evet devam edelim şimdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eliyle Yemen tarafına işaret ederek bana bakın. İman şu taraftadır. Yani eliyle bizzat Yemen cihetini gösteriyor. Güneyi gösteriyor. Ne diyor? İşte diyor iman şu taraftadır. Evet. Sertlik ve katı de develerin kuyrukları dibindeki yaygarıcılarda şeytanın iki boynunuzun doyduğu yerdeki Rabia ve Mudan kabilelerindendir. Evet. Kurucular. Sertlik ve Katı kalplilik de develerin kuyrukları dibindeki yaygaracılarda yani bedeviler develerin kuyrukları dibinde ne yaparlar? Yaşarlar, otururlar. Hayatları he, develerle ne yapar? Geçer. Aynı zamanda da şeytanın iki boynuzunun doğacağı yerde orasıdır. Rabia ve Mudar kabilelerindedir ki Irak istikametidir. Bu birazdan ne yapacak? Gelecek bu. evet Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki bölgeye işaret ediyor. Yumuşak huyluluğu, e, yumuşak huyluluğu ve imanı nereye atfediyor? Yemen'e atfediyor. Kaba olmayı, sert olmayı, he. Yine şeytan iki boynuzunun doğduğu yeri de nereye? Nereye? Rabia ve Mudar kabilelerinin olduğu Irak bölgesine atfediyor. Şimdi diğer senede de alalım hızlıca. Dar el Müslim rahmetullah. Fetted sana Ebu Rabiiz Zehrani en ben ana Hammad nası diyeceğiz arada. Qala en ben ana. Qala en ben ana Hammad qala Eyyub qala hatta Muhammedun an Ebi Hurayra ta qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem jaa ehlu Yemen hum tarqu efidatan al-iman Yemeniy wal fiqhu Yemeniy wal hikmetu Yemeniyyatun. Evet. Oku. Bize Ebu Rabi ez Zehrani Ebu Rabi Süleyman bin Davud Zahrani hicri 231'de vefat etmiştir. Bastırıldı. Evet. Hocası Ebu Rabi Zahrani rivayet etmiş. Evet. Dedi ki bize Hamad. Kimmiş Hamad? Ebu İsmail Hamad bin Zeyd. Evet. Haber verdi. Dedi ki bize Eyyub. Ebu Eyyub. Yani Eyyub. Eyyub. Evet. evet. Eyyub'un Sahtiyani. Evet. Rivayet etti. Dedi ki bize Muhammed. Evet. Muhammed bin Sirin. Yani İbn Sirin, evet. Ebu rivayet etti. E kaç oldu? 5. 5. Humasi bu da. Gördük mü? Ebu Hureyre dedi. Nazır neydi Ebu Hureyre'nin ismi? İsmi neydi? İbn Saher. Endevsi Abdurrahman İbn Saher ed-Devsi el-Yamani güzel. Heh. Ebu Hureyre'nin ismi. Evet şimdi bakın ne yaptı? şahidini zikretti hadisi. Heh. Ne yaptı? He. Ukbe bin Amr'dan Ebu Hureyre'ye döndü. Beşli senetle evet devam edelim. Ebu Hureyre şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemenliler geldi. Onlar kalben nazik insanlardır. İman Yemenli, din anlayışı Yemenli, hikmetle Yemenlidir buyurdular. Evet. Yemenliler geldi diyor. İşte gelen o insanlar, yani Yemenli insanlar, kalben nazik insanlar. Yani o Deteni, kalben nazik olarak tercüme etmiş yumuşak kalpli demek aslında yumuşak kalpli He? iman Yemenli yani ne demek gerçek iman Yemenli'nin sahip olduğu iman din anlayışı Yemenli gerçek din anlayışı Yemenli'nin sahip olduğu din anlayışı hikmet de Yemenli yani hakim insanlarda nereden çıkıyor Yemen'den çıkıyor bunlar daha sonra arkadaşlar tecrübeyle de sabit olmuş olaylardır tecrübe ile de sabit olmuş olaylardır. Şerhte zaten bunları bize ifade edecek. Alalım diğer rivayeti. Gale yunu muslim nahlullah sana bunu Ebi Adiyin. Tahvid gale sana Issak bin Kilahuma An Muhammed'in an Ebu Hurayra'ya "Kale: An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislihi." "Bi mislihi." "Mislihi." Evet, oku. bize Muhammed bin el-Müsned rivayet etti. Dedi ki: Evet. Muhammed bin el-Müsned, İmam Müslim'in hocası. Evet, dedi ki: Bize İbni Ebi Adil rivayet etti. Kimmiş İbni Ebi Adil? İbni Ebi Adil Muhammed bin İbrahim. Evet. Tahvid Bana anonu nakit Amr'un nakit Ebu Osman Amr bin Muhammed Bana Amr'un nakit rivayet etti Da diyor Şimdi V var ya orada Şimdi bakın ne yaptı İlk senette bize dedi İkinci de ben diyor Zenginlik Yani ilkinde başkaları da var İkincisinde sadece kendi var Evet Ona kim rivayet etmiş Bize İsaq bin Yusuf el Eskar Ezrak El Ezra Evet Ebu Muhammed İslak bin Yusuf El Ezra Hicri 117'de doğmuş Hicri 195'e vefat etmiştir Vasıtlıdır Rivayet etti değil mi? Evet say bakalım kaç oldu? İki olmadı mı her iki senette de? Ha? Evet bunların her ikisi kimden? İbn-i Kimmiş İbn-i Abdullah, Abdullah Şimdi bunların her ikisi dedi. Bunların her ikisi dedi. Bunların her ikisi dedi. Murat her ikisi kim? Hocam. Yani İbni i Avun'dan civayet eden o iki adam kim? bir Yusuf el Azraq hocam. Bir o, diğeri? Diğer hocam. E... Üstüne dön. Muhammed, şey, e... İbn ebi Adi. İbni ebi Adi. E senedin sonundaki adam, başındaki değil. he yani bir senette İbn ebi Adi, diğer senette de. He. İshak bin Yusuf Ezrak kimden? İbn Avun'dan rivayet etti. Demek 3 oldu İbn Avundan O da kimden? O da Muhammed'den. Hangi Muhammed o? Yukarıda geçen Muhammed. Muhammed bin Sirin. Güzel. 4 oldu. O da? O da Ebu Hurey'den nakde rivayet ettiler. Güzel. Şimdi yukarıdaki senetle bu senedin müşterek ravisi kim İsmail? Yukarıdaki hadisle bu hadisin müşterek ravisi kim? Susun. 82 ile 83 müşterek ravi müşterek ravi Muhammed. multakas senet Muhammed Ebu Hureyre hayır şimdi Ebu Hureyre'yi geçiyor o sahabi senet yukarıdaki ile burada bir yerde birleşiyor bir ravide birleşiyor kim o Muhammed bin Sirin Muhammed, Muhammed bin Sirin işte ha. Muhammed bin Sirine kadar farklı yoldan getirdi. Görüyor musunuz? Heh, devam edelim. Devam edelim. Bu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu diyerek bu hadisin mislini rivayet etmiş. Evet misli deyince Ömer bir mislihi deyince Nahvev'dan farkı neydi? Nahvehu mislehu ya da bir mislihi. Arada bir fark vardı. Nazır neydi? Ali Neydi? olarak Aynen. Güzel. Nahvehu derse manen. Evet. Miflihi ya da bir miflihi deyince lafız olarak müşterek. Aynısı. Yani. Aynısı. Nahvehu deyince benzer. Verdi mi lafzı? Vermedi. Niye vermedi? Aynısı. Yukarıdakinin aynısı çünkü. Anladık. Devam edelim. Üçüncü diğer rivayeti alalım. O da, da ebu. Ve var ve. Ve hadde seni amrun naqitu wa hasanun hasanun hulwaniyu gala evet. gala hatta sana yakubuhu wa huwa İbrahim ibrahim ibrahim ibni sabin qala hatta sana abi ansalihin anil araj qala qala abu hurayra qala Rasul, rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem etakun ehlel Yemeni hun ehlu fa'il ehlu yemen hun idafu kuluban ve arfku ifedeten arfku Yemen ve hikmetu Yemeniyetu güzel evet okuyalım bana Amr en Nakid ile Hasan el Hulvani rivayet ettiler aynı senette iki tane ne var ravi var tek bulunduğu bir ortam Amr en Nakid ile Hasan el Hulvani ki daha önce geçti evet dediler ki dediler ki bize Yakub ki ibni İbrahim bin Sa'd'dır. Rivayet etti. Burada açıklamayı İmam Müslüm yapıyor. Hangi Yakup? Yani İbni İbrahim bin Saad 2 etti. Evet. Aleykümselamu. Dedi ki bize Ebu Salih. Evet. Bize Ebu Salih. 3 kimmiş Ebu Salih? Ebu Salih Zekwan. Es-Semman. Zekvan es-Semman. Es Değil mi? Evet. Araçtan. Evet. Kimmiş araç? Araç Abdurrahman bin Hürmüz. Hürmüz. Dedi ki Ebu Hura'yla şunları söyledi. Kaç etti arkadaşlar? Sayın bakalım. Amr ve Hasen 1. Yakup 3. Evet. Yakup'un babası var. Ebi diyor. Yakup'un babası var. Bak hadde fena Ebi. Yani İbrahim bin Saat. Değil mi? Onu niye atlıyorsunuz? Amr, Hasan 1. Yakup 2. Babası İbrahim 3. Başka Salih 4. Areç 5. Ebu Hureyre 6. Sudasi. Sual. İlk 2 tanesi Humasiydi, 5'liydi. İkincisi Sudasi. Musa hangisi Ali, hangisi nazil? İlki Ali. ali. İlki nazil. Niye? Neden nazır? Ali olan yani yüce, şey olan daha kısa yoldan. En yani. kısa senet alidir. Diğeri nedir? Nazil. Peki başka bir sual. Murat şey Murat. Niye aliyi önce zikretmiş? Nazili sonra zikretmiş? Hayır, neden ama? Onun bir nedeni var. Hocam bu yani bu türleri olduğu için. Yani, en sahihini daima önce zikrediyor Mutlaka. en sahihini daima önce zikrediyor Bak, hepsini, her şeyin bir mantığı var evet devam edelim ha, diğer bir soru İsmail ilk iki rivayette buradaki müşterek ravi 82-83'te müşterek ravi Muhammed bin Siyrindi. burada müşterek ravi hangisi demin söyledin aslında yanlışlıkla sonra döndün e yok ama burada Muhammed yok. E, buradaki müşterek râvi Ebu Hureyre değil mi? E, i̇şte Ebu Hureyre'ye kadar farklı bir senetle ne yapmış hadisi? Yen yani, demem zenginlik yani. Evet, devam edelim. Tamam. Ebu Hureyre şunları söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size Yemen'liler geldi. Onlar yumuşak kalpli ve nazik gönüllü zavattır. Yani nazik gönüllü dediği gene yani yumuşak kalpli o Öyle tercüme etmiş. Güzel aslında. Nazik gönüllü. Güzel bir tercüme. Evet. Yani işte Osmanlı adamlarının tercümeleri bazen şaşırtıyor. Evet. Fıkıh Yemenli dikmetten Yemenlidir buyurdular. 3 aşağı 5 yukarı. Evet. Bir sonraki rivayet. Gala İmamı'l-Müçrim rahmetullah hatta sana Yahya ibn Yahya gala garahtu ala malikin an Ebi Zinadi an i̇l an Ebi Hureyre anne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gala raksul kufri Nahvel mashqi vel, vel fakhru vel huyla'u fi ahli'l khayli vel ibli vel ibli fedadin ahli'l badri ves sakinatu fi ahli'l ghanmi Evet. Oku. Bize Yahya bin Yahya rivayet etti. Dedi ki: Hocası İmam Müslim'in Yahya bin Yahya. Evet. Malik'e İmam Malik bin Enes. Hangi Malik bu? İmamul Harami. Evet, İmam Malik bin Enes evet. Ebu Zinat'tan dinlediğim, onun da Araç'tan, onun da Ebu Hureyre'den naklittiği şu hadisi okudum. Resulullah sallallahu aleyhi ve yani sellem. Yani burada Kıra Ale şeyh, değil mi? O da e, tahammül e, hadisten bir yol, bir çeşit. Yahya bin Yahya diyor ki İmam Malik'i okudum diyor. Evet. He, İmam Malik'te kimden almış bunu? Ebu Zinat'tan almış. O Araç'tan, o Ebu Hureyre'den. Kaç oldu? Sayın bakalım. Beş. Beş oldu değil mi? Peki müşterek ravi hangisi burada? Hareç. Bir öncekiyle ney? Hareç. Harecin ismi neydi? Abdurrahman Bin Hurmuz. Evet. Evet. Tamam devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küfrün başı şart tarafındadır. Şimdi ne yaptı? Tafsil yaptı. Küfrün başı şart tarafındadır. Küfür şart tarafından doğar. Evet. Kendini beğenme, büyüklenme, At ve deve sahibi olan yaygarıcı bedevilerde Kendini beğenme, büyüklenme At ve deve Sahibi olan yaygarıcı bedevilerde Evet Vakar ise koyun sahiplerindedir buyurmuşlar Evet Vakar ise koyun sahiplerindedir Bunların hepsi sosyoloji arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Yani e, İbn Kaldun'un deyimiyle en büyük Sosyolog Dünya tarihinde Kıyamete kadar ondan daha büyük bir sosyolog çıkamaz. Çünkü onun sosyolojisi alele Rabbi Allah tarafından Cibril ile vahiy ile tadim edilmiştir. Yani desteklenmiştir. Bugün bu vakayı görüyoruz. Bugün bu vakayı görüyoruz. Birazdan zaten şari onlara değinecek. Yani ne demek yani işte develere bakan insanların beğenme, büyüklenme vesaire vesaire olması. Ne demek? Koyun sahiplerinin vakarlı olması. Evet, devam edelim. Kalalım. Hadisler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Hepsini zaten şey yapacak. Bir seferde şerh edecek. Hızlı geçelim. Galal geçelim. Gala limamu russim seni Yahya ibn-i Eyyub ve kutaybetubunu hücrim. An İsmail ibn-i Cafer. Gala ibn-i Eyyub. Gala haddesena İsmailu. Gala akbarinil an ibihi, an ibiuhurayla. Anne Rasulullah قبل في الغنم في الفد الخيل. Bede. Sıfat ya da. الخيل Evet. Bize Yahya bin Eyup ile kuteybe Kuteybe bin Said bin Cemil bin Taif Tarif. Tarif. Hı. ve i̇bn Hucur. İbn Hucur, Ali bin Hucur bin İyas. Evet şimdi bir, bir tabakada üç ravi Yahya bin Eyyub, Kuteybe ve i̇bn Hucur. Yani üç tane hocasından sadece kendisinin bulunduğu bir ortamda tahdis etmiş. Evet İsmail bin Cafer'den rivayet ettiler. Bunların üçü kimden? İsmail bin Cafer'den. Evet. İbn Eyyub dedi ki bize İsmail Heh. rivayet etti. Şimdi bak burada İbn Eyyub yani Yahya bin Eyyub diyor ki tek başına bize kim rivayet etti? İsmail rivayet etti. Evet. O kimden? Dedi ki bana El Ala. El Ala. Evet. Kimmiş o? El Ala bin Abdurrahman. Evet. Babasından o da Ebu Hureyre'den nakar haber verdi. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman yemendir. Küfür şer tarafında vakar koyun sahiplerinde kendini beğenme ve riya da yaygaracılarda at ve deve sahiplerindedir buyurmuşlar. Evet, şimdi kim sayacak bana bu senedi? El kaldıran var mı? Bu senedi kim sayacak? Evet. Say. Ya riya mı Elbe evet. ve İbn Hucr bir. bir, güzel. İsmail bin Cafer iki, güzel. İsmail bin Caffardan sonra El Ala üç, evet. El Ala babasından dört, babası da Bukrayr'dan beş. Evet, Humasi. Devam edelim. Gal alim olmuşum Nehumullah, ve hadiseni haber bunu Yahya. Gal haber bunu Uhap Gal قال اخبرني يونس عن ابن شهاب dedi ki hocası tek kendi bulunduğu bir ortam bize ibni ve Ebu, Ebu Muhammed Abdullah bin ve 2 Evet Haber verdi dedi ki bana Yunus Kimmiş? Yunus bin Zeyd bin Ebin Nicat Evet İbn Şihab'dan İbn Şihab Zühri Muhammed bin Müslim Evet Rivayet etti demiş ki bana Ebu Selam Etubuna Abdurrahman haber verdi ki Ebu Hureyre şöyle demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Kendini beğenme ve büyüklenme yaygarıcı bedevilerde Vakar ise koyun sahiplerinden sahiplerinedir. Bunu keşfettim. Evet. Ahmet kaç tane var abi? Sahip teker teker eee Armatürk ya. 1 İbnü 2 Yunus 3 İbnü Şihab 4 Ebu Seleme Tübnî Abdurrahman 5 Ebu Hüreyra 6 nazil değil mi diğerlerine göre Evet bak sona gittikçe ne yapıyor artık? He. Bir öncekinden daha zayıflarını sayıyor. Hızlıca gidelim. Evet, alalım diğerlerini de. Az kaldı. Böyle imam olmuş Bismillahirrahmanirrahim. Ve Abdullah bunu Abdurrahmanil Abdurrahmanet Evet. Yaman. Evet. şu şu şu Aymum Ali Zuhrî bi hadal Mef'ul ama mef'ul mislehu mislehu ve zada ve imanu yemani ve hikmetu yemaniyetu Hoku bize Abdullah bin Abdurrahman et-Dari rivayet etti 1 dedi ki bize Ebu Yema 2 kimmiş Ebu Yema el-Hakem min Nafi Hicri 138'de doğmuş Hicri 220'de vefat etmiştir Humuslu azatlardan Evet Haber verdi dedi ki bize Şuayb Kim? Şuayb bin Ebi Hamza, Hicri 162 vefat etmiştir. Bu da Hunuslu Ağzatlı köylerdendir. Kaç oldu? 3 Zühri'den Zühri yani İbni Şahab evet Bu isnatla bu hadisin benzerine haber verdi. He, şimdi ne oldu hani? Zühri'de durdu. E, zühri çünkü müşterek abi. Zühri 4. Zühri'den sonra bir öncekinde kim var? Bakın Ebu Seleme İbn Abdurrahman o da Ebu Hureyre. Yani kaç yaptı? 5 yaptı. Anladık? He şimdi aynısını dedi ama ve ziyadesi var dedi. Evvelini vermedi. Mislîyi deyince ne yapmıyor? Vermiyor. Evet devam edelim. İman Yemenedir. Hikmette Yemenedir ifadesini de ziyade etti. Evet. Devam edelim. Böyle limamımız Müslim rahmetullah hatta sana Abdullah bunu Abdurrahman قال أخبرنا Ebu'l-Yamani, An-Şuaybin, An-Zuhriye Kala tezheni Sa'idu ibn-i Musayyib tamam. An-Eba Hureyre Kala semiktu al-Nabiyya Sallallahu aleyhi ve sellem Yaqul Jaa'e ehlul-Yamani Hum Erakku efidatan Ve edafu kuluban El-Iymanu yamanin Ve hikmetu Yamaniyyatun El-Sikinatu Fii ehlil-Ghanemi Vel-Fakhru Vel-Huyalau Fil-Faddadine ehlil wabri gıbele matla iş güzel oku bize abdullah bin abdurrahman rivayet etti dedi. dedi ki hocası bize, bize ebu liyeman 2 şuayb'dan 3 o da zühri'den 4 haber verdi demiş ki bana sayıd ünlü müseyyep rivayet etti ki 5 ebu hurayle şöyle demiş 6 Sudasi evet ibni şehab müşterek rabi devam et peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemelliler geldi onların yönleri nazik kalpleri yumuşaktır. İman yemenli. Hikmetle yemenlidir. Vakar konu sahiplerinden ırınmak ve büyüklenmek yaygarıcı bedevilerde güneşin doğduğu taraftadır. Buyurken işittim. Hep farklı senetlerle benzer lafızları ne yaptı? Sıraladı. Görüyor musunuz işte? Müslüm'ün neden farkı bu Buhari? Buhari'den farkı. Buhari ne yapıyor? Hadisleri bölüyor. <gülüyor> farklı farklı yerlerde. Burada hepsi ne? Aynı bapta değil mi? Bir yerde. Hızlıca geçelim hemen. gâlelimâhul mûl mûl Hatta sana Ebubekir bunu Ebi Şeybe ve Ebubekir. Kala, qalat de sana Ebu, Ebu Muaviye anil Amş an Ebi Salih'in an Ebi Hureyre qala, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etakum ehlen Yemen'i hum Elyen guluban Araku kulub demedi elyen dedi. Lafsı değiştirdi evet ha. Hum elyenu kuluban ve araku efideten el imanu Yemen'i ve rikmetu yemaniyetun ve raksu raksu'l-kufri gıbelel-meşripe evet oku bize Ebu Bekir İbn-i Ebu Şeybe ile Ebu Kurif rivayet ettiler dediler ki bize Muaviye kim? Ebu Muaviye Muhammed bin Hazim. evet Ağmeş'ten Süleyman bin Süleyman bin Mihran Güzel. o da Ebu Salih'ten o da kimmiş Ebu Salih? Ebu Salih evet Ebu Hurey'den naklen dua Şöyle demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size Yemenliler geldi. Onlar kalpleri pek yumuşak, gönülleri pek nazik zavattır. İman Yemenlidir. Hikmetle Yemenlidir. Küfrün başı şark tarafındadır. Yurdular. Evet. İsmail Say senettekileri hızlı 1, 2 Ebu, Ebu, Ebu Maviye Aynı, Aynı tabaka mı? Bir. Güzel, ha, bir, güzel, ha. Ebu güzel. Ha. Evet. Ebu Salih Evet. Ebu Kumasiye döndü, evet. Hemen bir alta geç. Galalim Allahü Muhsin, rahmetullah. Vahdat sana Kutaybuddinu Sayidin, Vazhuruddinu Harbin. Gala Galat sana Gerirun, Anil Hamish, bir halde, bir halde isnadi, vallam Rasul küfri. Şimdi işte metin tenkidi bu. Metin yani nerede ne var ne yok işte. Devam et hemen oku. Bize Kuteybe Tübni Said ile Zübih bin Halb rivayet etti Bir. Dediler ki bize cerir. Ameş'ten bu hadisi bu isnadla rivayet etti. Ama küfrün başı şart tarafındadır. İfadesini zikredin. E şimdi Ameş'te kaldı mı? Ameş'ten sonrası aynı değil mi? Say o zaman İsmail kaç tane oldu? Kuteybe ile Züheyl. Kuteybe Tübni Said ve Züheyl. Bir. Bir. Cerir 2, Ameş, 3, Ameş 3, Ebu Salih 4, Ebu Hureyre 5, Humasi. Ne yaptı burada? Dedi ki aynısı ama dedi hadisin sonunu zikretmedi dedi. Şimdi diyorlar ya muhaddisler metin tenkidi yapmamış ya. Metin tenkidinin babasını yapmış muhaddisler. Yani işte bak nerede ne var ne yok. Bunu bile ne yapmışlar? Vermişler. Ufacık bir harf var mı yok mu o ziyadeyi bile ne yapıyorlar? Belirtiyorlar burada var. Evet devam edelim hemen hızlı. Galatimamunus sirahe sana Muhammedunun Musanna. sana bunu ebi adiğin tahmid. Galat vahdetini bişrubunu halidin. Galatda sana Muhammedun yani binu Jafer. Galat Galatda sana şubetu anil Ameş bihalda bihalda. İsnadı misl hadisi ceririn ve zada ve'l fahru ve'l huyalaa fi ashabi asab'il ibli ve's sakinatu ve'l vakaru fi asab'i asab'i sha'i. Evet, fi ashabi sha'i. Evet. Ki o şat da olabilir. He. 2 ne var rivayet var. değinecek. Evet, alalım hemen. bize Muhammed bin Müsenne rivayet etti. Dedi ki bize İbn Ebi Adi rivayet etti. Rivayet edildi. Tahvil İki, Evet. Bana bir şunun Halid. Tamam. Ve bu Muhammed bin Halid el-Askeri sahih alavilerindendir. Evet. Dahi rivayet etti. Dedi ki bize Muhammed yani İbn Cafer rivayet etti. Her ikisi dediler ki bize Şube. Güzel. Şube 3 oldu değil mi? Evet, o kimden? Şube bin Haccac. Ameş'ten. E, kaç oldu? Dört. Evet. Almış Süleyman bin Mihran. Evet. Bu isnatta Cerir hadisin benzerini rivayet etti. Yani yukarıdaki Cerir, bin Abdullah bin Cerir er Beceli Evet. Devam. Aynen yani Cerir'in Ameş'ten rivayetinin benzerini He. Cerir'in Ameş'ten rivayetinin benzerini kim kimden yaptı arkadaşlar? Şu Şube Ameş'ten yaptı. Güzel. Matematik gibi. Evet. Devam. Ölüm, ve ömle büyüklenme deve, deve sahiplerinde, vakar ve ise koyun sahiplerindedir. ifadesini ziyade edelim. Evet. Şimdi bunların her biri Ebu Hureyre hadisiydi. He. <gülüyor> ne yaptı önce? Ukbe bin Amr el Ensari'nin rivayetini verdi. Daha sonra diğer bir şahit Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayetini verdi. Şimdi ne yapıyor arkadaşlar? Hadisin üçüncü bir şahidini veriyor. O da Cabir bin Abdullah rivayeti. Yani bapta kaç hadis kullanmış oldu? Üç hadis. Üç sahabinin hadisi. Ama lafızları 3 aşağı 5 yukarı ne? Aynı. Evet. Dikkat ederseniz bunu niye yapıyor İmam Hüsnü? Neden yapıyor? Tek bir sahabi değil. Başka sahabelerin de bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da işittiğini bize ne yapıyor? Gösteriyor. Evet. Alalım onu da ve hemen şerriye geçelim. Kâle sana İbrahim. Abdullah bunu Abdullah Abdullah Câbir orada mef'ul. Kızar sana fail değil. Semi'a min fulan. Ha. Aw semi'a Ha. Ee, ee, Ennu semiya caba rabni Abdullah yekun. Gala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Qala zulul qulubi wal jafa. Vel jafa, vel jafa cefağ, fi'l mestaqi vel iman fi ehli Evet, al senedi. bize İshak bin İbrahim. İbn Rahuya. İshak bin Rahuya. Evet. Rivayet dedi ki bize Abdullah bin El Haris El Mahzumi. İbni Cüreyş Abdülmelik bin Abdülaziz. Evet. İbni Cüreyş'ten naklen haber verdi. Demiş ki bana Ebuzübeyr. Tabii burada yanlışlık var. O 323'ün İbni Cüreyş'ten sonraya gelmesi lazım arkadaşlar. İbni 323 ne oldu? Yukarıdaki metindeki dipnot İbni Cüreyş'ten sonra gelecek. İbni Cüreyşli Abdülmelik bin Abdülaziz. Evet, devam et. Hı? Bana Ebu Zübeyr haber verdi. Kendisi Cabir bin Abdullah şöyle derken işitti. Kimmiş Ebu Zübeyr? Muhammed bin Musilim değil mi? Evet. Cabir bin Abdullah şöyle derken işitti. Ali kaç tane var senetler abi? İstad bin İbrahim 1, Abdullah bin El-Haris el, el Mahsum 2, İbni Cüreyc 3, Ebu Zübeyr 4, Cabir bin Abdullah 5. Humasi. İki tane südâsi vardı. Diğerleri Humasi. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalp katılıkları ile kabalık doğudadır. İman ise icarlılardan. Evet şimdi evet. ne yaptı burada? Bunca rivayeti arkadaşlar zikretti. Bakın maşallah bir bap altında bunca rivayet var. Sayın kaç tane rivayet 3. var toplam? Kaç? 13. 13 tane rivayet var. 3 ayrı neden? Sahabiden. Bakalım burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne söylüyor? Neyi ifade ediyor? Bize yani neyi anlatıyor? Bu hadisin fevayeti ne? Bu hadisten ya da bu hadislerden anlamamız gereken ne? Şimdi burada Ahmet Davudoğluca, Hoca Allah rahmet eylesin bilgiler veriyor. Bakalım ne diyor? Evet. Alalım şimdi. Bu bakta gördüğümüz 13 hadis hakikatte bir hadisin muhtelif rivayetleridir. Yani bir hadisin muhtelif rivayetleri bunlar. Evet. Hadis muttefakun aleyh'tir. Ne demek muttefakun aleyh? Muhammed? İki. Buhari, ve... Buhari ve üstü <gülüyor> güzel Güzel. Ha, Güzel. Tamam. Devam. Onu Buhari dahi Bedel-i Talak, Menakubul Kureş ve mehazi kitaplarında muhtelif ravilerden tarih çıkmış. Yani Buhari dört ayrı yerde bunu ne yapmış? Rivayet etmiş. Müslim gibi tek bir yerde ne yapmamış? Toplamamış. Evet, ha. Ulema bu hadisin bazı yerlerinden ihtilafı düşmüşlerdir. Meskul ihtilafları Kadı Yas bir yerde toplamış, Bilare İbn Salah kısaltarak daha vazıh bir şekilde sokmuş. Vazıh. Vazıh bir şekilde sokmuş. Açık. Kadı İyas Müslümi şarihlerinden kitabın ismini bilen var mı? Çok söyledik. Kadı İyas, Müslüm'ün şarihlerinden İkmalül Mu'lim İkmalül Mu'lim İbni Salah onun da var şerhi. Sıyanetü sahih Müslim. Yani bunları hep söylüyoruz. Yani zaten ha, bak Mazeri El Mu'lim mazeri el hep söylüyoruz. He. Kadı Yaz gelmiş. İkmalül muallimi yazmış. Übbi gelmiş ikmalu ikmalil muallimi yazmış. Sonra Nevevi gelmiş El Minhacı yazmış. Sonra İbn Salah gelmiş Siyane Sayı Müslim yazmış. Bir de Kurtubî'nin müfimi var ama onu çok nadiren zikreder burada. Bunlar yani 5 tane. 5. Bu şartta hepsi mevcut. Norun unutmayacaksınız. Hepsi mevcut burada. Evet, devam edelim. Şöyle ki, şöyle ki ulema imanın Yemenlilere nispet edilmesini zahiri manasından çıkartarak, çıkararak muhtelif tevillerde bulunmuşlar. şimdi iman Yemenli ya bu Yemenliler için de akla bir sebebe de var. Akla gelebilecek sebe sanay Yemenli Yemenli değil mi Yemen Yahudilerinin o bölgeden çıkma değil mi? Ha, yani şimdi ne demek iman Yemenli? Yani bu hadis zahiri üzere mi? Yani bir mıntıkanın adamı nasıl böyle yani imanlı olur da diğer mıntıkanın adamı kötü olur. Ne demek? Evet. Ne yapmışlar? Düşünmüşler. Evet. Buna sebep imanın Mekke'yi, Mekki mükerreme ve daha sonra Medine'yi münevar olmasıdır. Malı bulamasından Ebu Bekir ile ondan sonra gelenler bu usta birkaç kabine hak ederler. Birinci kable göre, göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman Yemen'dir buyurmakla Mekkiyi kastetmiştir. Çünkü Mekke tiham edermiş. Tihame ise Yemen sayılır Derler. Evet, çünkü ha yani e, Mekkeden başlatırlar Yemeni aşağı doğru. Ha, Mekkeden başlatırlar Yemeni ta aşağı doğru o bölgeye Yemen derler. Bir kısmın biraz daha ileriye gider Taif'e Taif'ten başlatırlar ta aşağı doğru Yemen derler. Mekke ile Taif arasında 70 kilometredir zaten yani Yemen derken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugün bildiğimiz anlamda Yemeni değil de Mekke'den güneye doğru neyi bölgeyi kastetmiştir o halde he, iman nedir Yemenlidir deyince yani bunun içine sahabe de girmiştir muhacirunla neyi tabiunu da ne yapmak üzere dair olmak üzere ta aşağı doğru bir rivayet bu evet 2. kavga yorumu. Murat Mekke ile Medine'dir. Sadece Mekke değil Medine. Niye? Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisi da söylediği rivayet oluyor. Şimdi Mekke daha altta, Güney'de, Medine biraz daha kuzeyde, Tebuk daha da kuzeyde, Ürdün sınırına doğru. Peygamber Efendimiz bu hadisi nerede demiş aleyhissalatü vesselam? Daha kuzeyde, daha yukarıda demiş. Evet. Tamam. Çünkü bu takdirde Mekke ile Medine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Yemen arasında kalırlar. Çünkü niye? He. O zaman Tebuk daha kuzeyde olduğuna göre Mekke ve Medine daha altta güneye doğru. O halde bu hadisin kapsamına ne girer? Mekke ve Medine'de girer demişler. Evet. Hı. Ve Yemen tarafına işaret etmiş fakat Mekke ile Medine'yi kastederek iman Yemen'dedir buyurmuş olur. Yani Mekke ile Medine'yi Yemen'den sayması o tarafta bulundukları içindir. Nitekim Kabe-i Muazzama Mekke'de olduğu halde onun Yemen tarafına bakan köşesine yani e, e, Neyi vardır ha, Kabe'de? ha, n e, yemani denilen bir bölüm vardır. O nereye bakar? Yemen tarafına bakar. Bu delil olur mu? Ne kadar delil olur? Şam'a da bakan tarafı var. Ha, ayrı. Şimdi burada ne yapıyor? E, i̇htimallerden bahsediyor. Üçüncü kavle göre? Üçüncü kavle göre maksat ensardır. Çünkü onlar aslen oh! Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yardım ettikleri için İman onlar nispet ediliyor. Heramutullah. Evet. Ha. O birçokları bu kavle bu kavli tercih ettikleri gibi Ebu Ubeyd de onu beğenmekteydi. E yani e, ensardır e, burada ney? 3. kavle göre peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı kastettiği çünkü onlar peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yardım etmişlerdir ve ensarın umumu da ha. Es ve Hazrec kabileri olmak üzere neredendir? Asıl itibarıyla Yemen'dendir. Menşei neresidir? yemen bölgesidir. Onları kastetmiştir diyor. Evet, devam edelim. Lakin İbnü Selah meşhur üç kabile de tenkit ederek şunları söylüyor. İbnü Selah yok diyor. Ben bu üç kabile katılmıyorum. Neydi 3 kabil Muhammed 1 Mekke ve aşağısı 2 Mekke ve Medine aşağısı 3 Ensar. 3 evet. Ensar. Ha. Katılmıyor. Ne diyor? Eğer Ebu Ubeyd ile onun izinden gidenler... Ebu Ubeyd el-Kasım bin Selam onu kastediyor. Evet. He. Eğer Ebu Ubeyd ile onun izinden gidenler, Müslüm ile başkalarının yaptıkları gibi bu hadisin bütün rivayet yollarını hafızlarıyla bir araya toplayarak üzerinde dursalar, bu söylediklerinden daha başka bir neticeye varırlar. Sahili manayı bırakmazlar ve mutlak zikredildiğine göre hadisten muradın Yemen ve Yemenliler olduğuna hükmederler. İbn-i diyor ki, bütün bu rivayetleri toplasaydı diyor bu üç kavli söyleyenler, Hadisin zahiri anlamının dışına çıkmaz. Kast edilenin sadece Yemenliler olduğunu ne yapardı? Bilirdi diyor. Katılmıyor buna. Evet devam edelim. Zira hadisin bazı lafızlarında size Yemenliler geldi buyurulmuştur ki. E geçti ya size Yemenliler geldi diyor içinde hadisi Evet. Ensar da bu söze muhatap olanların içindedir. Evet. Çünkü niye Ensar da ne yapmıştır? Yemenliler olarak Peygamber'e gelmişlerdir. Çünkü asılları oradan. Evet. Şu halde. Yemenliler ensardan başkalarıdır. Yani sadece ensar değil. evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yemenliler geldi buyurması da öyledir. O zaman gelenler ensardan başkalarıydı. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelenleri kemal iman hüküm verecek şekilde vasıflandırmış ve iman Yemenlidir sözünü buna bina etmiştir. Binaleler meskul hadis Mekke ile, ile Medine'ye değil kendisine gelen Yemenlilerin imana Ki Yani benim kanaatimde bu yönde İmam Nevevi de bu görüşe katılıyor evet. Devam edelim. Sözü zahiri manasında bırakarak hakikaten Yemenliler manasına almaya bir mani yoktur. Çünkü bir kimse bir şeyle vasıflanır da o şeyin kendisinde bulunduğu kuvvetli bilinirse o kimsenin bu şeye temayüz bu şeyle temayüz ettiği ve bu hususta halinin kemal üzere olduğunu göstermek için o şey kendisini ismet edilir. İşte iman hususunda o gün gelen Yemenliler Resulullah sallallahu aleyhi ve hayatından ve vefat halinden Yemenlilerle işte iman hususunda İşte iman hususunda o gün Yemenlilerle Resulullah sallallahu O gün gelen işte iman hususunda o gün gelen Yemenlilerle Resulullah sallallahu aleyhi ve hayatından ve vefat halinden as sonra gelen Karani. İşte Veysel Karani dediği Veysel Karani evet he. Ebu Müslim El Havlani Rahimullah Ve emsali gibi kalbi selim imanı ı kati zevatın halleri de böyleydi Şimdi bu muhadram dediğimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Görmediği halde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Aşkıyla yanıp Tutuşan insanları kastediyor ki Bunların hepsi nereden çıkmış? Evet. Yemen'den çıkmış yani orada bile bir hikmet var. Görmediği halde sahabi olmuş. İbn Hacer onları isabide sahabi olarak zikrediyor. Kolay mı Hz. Ömer'in hırkasını he peygamber ve Aleyhisselam'ın vasiyet ettiği adama ne yapması? Bir emanetçi olarak ulaştırması? Bak sana bana emanet etmiyor. Onu gören onunla birlikte olan bir vesileyle bir yere gelene ne yapmıyor? Vasiyet etmiyor. Uesel Karaniye vasiyet ediyor. Değil mi? Evet. He. Örnek veriyor yani burada. Devam edelim. Bundan dolayı imanı ondan ismet etmek, onu başkalarından nefi manasına gelmeksizin bu zevatın imanı kamil sahibi olduklarını bildirmek için. Yani bu, bu Kemal Efendi var ya bizi uğraştırıyor zaten bu. Başladık Hitab-ı İman'a bu Kemal Efendi'den hiç ayrılamıyoruz. Yani imanı kamil ehl sünnet ha, imanı kamil evet he. devam et. Binaenaleyh hmm. bu hadisle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iman Hicazlılardadır. Hicazlılardadır. Hadisi arasında hiçbir münafat yoktur. Yani iman Yemenlilerdedir deyince İstanbullularda iman yoktur demek istemiyor aleyhissalatü vesselam. Ha. Ya ne diyor o Yemen'de öyle insanlar var ki onlar imanda neye ulaştı? Kemale ulaştı, zirveye ulaştı. İşte Ondan o zirveye ulaşması nedeniyle ben onların o bölgele, bölgelerini, mıntıkalarını, zikre, şerefe ne yapıyorum? Dair görüyorum ve zikrediyorum diyor. Yani o bölgeye bir ne yapıyor? Teşrif yapıyor. İzafe yapıyor Peygamber Efendimiz, Evet. Devam. Tamam. Sonra bu hadisten murat her devirde yaşayan Yemeniler değil, o zamankilerdir. Zira lafız her devirdekileri iktiza etmez. Bu hususta haklıdır. Mesela şu andakilerin çoğu zeydi sarhoş kat denilen bir ne var? Bitki var. Habire ne yaparlar? Çiğnerler. E onları kastetmiyor herhalde. Değil mi peygamber sallallahu aleyhi ve he. sellem? Yani her hayatı sarhoş olan adam. Evet, he. Devam edelim. Bize hakka hidayetinden dolayı Allahu Teala'ya şükrederiz. ederiz. Allahu alem. Evet. İbn Salah bundan sonra sözüne şöyle devam etmiştir. Hadisecikte de geçen fıkıh ve hikmete gelince şimdi imanın Yemenli olması bu demektir diyor. Yani onlar için de Kemalermiş insanlar var. Heh, yani peygamberi görmeden bile aleyhissalatü vesselam'ı o şerefe nail olmuş insanlar var. Bunu anladık. Bir de ne demek fıkhın ve hikmetin de Yemenlilerde olması? Evet. Hı. Burada fıkı din hususundaki anlayıştan ibarettir. sonralara da ve usulü fıkı uleması fıkhı, amele dair olan şeri hükümleri aynen delil getirmek suretiyle anlamaktır diye tavsiiye karar vermişlerdir. Evet. Yani buradaki fıkıh'tan kasıt Peygamber Efendimizin Yemen ehlini met etmesinde o fıkıh kelimesini kullanmasından kasıt şu anki usul fıkıh değil. Yani onların dinde anlayış sahibi olmaları ama şunu görüyoruz ki Peygamber Efendimiz fıkıh kelimesini kullanmış. Hani diyorlar ya fıkıh bid'attir. Bid'attir diyen bu hadisi reddedecek. Bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi fıkıh kelimesini ne yapmış burada? kullanmış. O da bir anlayış işte. İstidlal, istimbat gücü. Ne demek istidlal ve istimbat gücü? Nasıl okuyup onasından neler çıkarma? Hükümler çıkarma. Yorumlar çıkarma. O fıkıh. Evet. Devam edelim. Hikmeti tarif hususunda ise birçok sakat kaviller vardır. Yani hikmet nedir? Evet. Heh. Her kavil onun sıfatlarından bazısını söylemekle ittifa etmiştir. Bu tariflerden bize en dürüst geleni şudur. Hikmet, nüfuz-u nazar, ahlakı ı tesir, Hakkı hak bilerek onunla amel, heva hevese ve batıra tabi olmayı önlemek gibi şeylerle birlikte Allah Teala'yı bilmeyi, bilmeyi de içine alan hükümlerle vasıflanan ilimdir. Evet bak ne kadar güzel tarif etmiş görüyor musun hikmeti? Nüfuzu nazar. Yani ne yapıyorsun? Bakarak nüfuz ediyorsun, meseleye dalıyorsun. Ahlakı tehzip, ahlakı güzelleştiriyorsun. Başka? Hakkı hak bilerek onunla amel. Sonra... Heva ve hevese ve batıla tabi olmayı önlemek gibi şeylerle birlikte allah Teala'yı bilmeyi de içine alan hükümlerle vasıflanan ilim. Altını çiz işte bak sana biri derse ki hikmet nedir al sana okkalı bir tarif. Hikmetin anlamı bu. Hani hikmet müminin yitik malı diyor ya bir zayıf rivayette. Zayıf ama anlamı doğru işte hikmet bu. Evet devam edelim. Hakim de. Bunlar kendisinde olan zattır. Ebu Bekir bin... Hakim değil, hakim. Ay çekmemiş, iyi çekmiş. Evet. He. Hakim de bunlar kendisinde olan zattır. Ebu Bekir bin Düreit sana nasihat ile seni kötülüklerden men eden yahut iyilik yapmaya çağıran veya çirkin bir şeyden seni nehy her kelime hikmettir demiştir. Ya şimdi bak şu söze bak. Ebu Bekir bin Düreit sana nasihat ile yani nasihat eder sana başka seni kötülüklerden men eden yahut iyilik yapmaya çağıran veya çirkin bir şeyden seni nehyeden her kelime hikmettir diyor. Hikmetin anlamı. Hikmetli olma. Evet devam edelim. <gülüyor> Onların kalpleri daha yumuşak günleri daha naziktir buyurulmuş ve bir cümlede hem kalp hem Fuat kelimesi zikredilmiştir. Yani kalple Fuat arasında ne fark var ki? Yani kalbi Fuat'tan ayırmış. Biri sadır anlamında, göğüs anlamında biri kalp. Burada niye öyle olduğunu zikrediyor? Halbuki. Halbuki kulüp evet. ve Efi'de kelimeleri aynı manayadır. Manayadırlar. Çünkü kulüp kalbin Efi'de de Fuat'ın cennidir. Fuat da kalp demektir. Şu halde kalp sözü muteradifi ile tekrarlanmıştır. Bir tabi böyle olması aynı lafzın aynı tekrarlanmasından daha maklumdur. Niye böyle yaptı diyor. Aynı lafzı tekrarlamak yerine farklı lafız kullandı diyor. Evet. Heh. Ancak Fuat'ın kalp manasına gelmediğini iddia edenler de var. Ama bazıları da Fuat kalp manasına gelmez diyor. Evet. Bunlardan bazılarına göre Fuat kalbin içi, diğerlerine göre kalbin zarı manasındadır. Bu zar ince olursa bir şeyin ondan geçmesi kolay ve süratli olur. Evet kalplerin yumuşaklık, naziklik ve zayıflıkla tavsif uyurulmasının manası onların huzu ve hacce saygın olmaları, çabuk icabet etmeleri, başkalarının kalpleri gibi şiddet ve katılıkla tavsif edilmeyip nasihat ve ihtardan çabuk mütenebbih olmalarından. Bahsediyor. Şimdi diyor ki Furkan yav diyor mütenebbih ihtar bilmem ne. Bu 1970 yılının Türkçesi ha. 1970 yılının Türkçesi şey değil. 1910'lar değil yani. 70 yılın Türkçesi. Bak şimdi ne diyor? Kalplerin yumuşaklık, naziklik ve zayıflıkla tavsif buyurulmasını ne demek tavsif? Vasıf. Vasıflandırılmış olmasının manası onların huzu, yani hudu, itaat etme ve haşiyet yani korku sahibi olmaları, çabuk icabet etmeleri yani çabuk koşmaları, cevap vermeleri, Başkalarının kalpleri gibi şiddetle ve katılıkla tavsif edilmeyip nasihat ve ihtardan çabuk mütenebbih olmalarıdır. Ne demek mütenebbih? Dikkati almalarıdır. İşte Yemenliler böyle. E şimdi Allah'ın ayetleri okunduğunda, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisleri okunduğunda bizim kalbimiz yumuşaklık, naziklik ve zayıflıkla tavsif oluyor mu? Onların manası, hudu ve Haşe sahibi kılıyor mu bizi? Çabuk icabet ediyor muyuz? İşte Yemenlilerin farkı bu. Koşmuşlar. Devam edelim. Fah, kendini beğenmek ve övmektir. Evet. Huyala? Huyala, büyüklenmek ve başkasına hor görmektir. Feddadin? Feddadin kelimesi, Hattabi'nin beğenine göre iki vecih tefsir olunur. Hattabi? Evet. Türk. Türk. Türk. Şari. Türk. Aslı Türk. Sivaslı. Var var. Sivaslı Türk. Ha. Neyi var? Bukhari şerhi var. Bir de ne var? Ebu Davut şerhi var değil mi? Ha. Bu Bukhari şerhinden almış. Evet devam edelim. Ha, Ya fedde fiilinden alma feddadın cemidir hmm. ve şiddetli sesli demektir ki deve sahiplerinin adeti budur. Yahut Feddat'ın cemidir. Fedan, ziraat aleti. Ziraatta kullanılarak öküzler demektir. Kullanılan öküzler demektir. Bundan maksat çiftçilerdir. Nevevi, doğrusu şeddiyle Feddat'ın cembidir. Feddadindir. Hadi Süleyman'a, Esma'ın ve cumhur ehli ehl Lugat'ın kavli budur, diyor. Kurtul. Kurtubi bu hadiste Şeddeli'den başka rivayet yoktur demişti. Devam et hızlıca. Bazılarına göre feddat 200'den 1000'e kadar hatta daha fazla devesi olan demek. Yani umumen feddat deve ile ilgilenen ne? Zat. Evet evet. Maksat devesi çok olan kaba saba yaygarıcılar kendini beğenenlerdir. Bu Abbas'a göre bunlar deveciler, çobanlar sığır sahipleri ve hammallardır. Esma'yı Bunlar tarlalarında ve mallarıyla hayvanların arasında sesleri yüksel, yükselenlerdir. Fedit şiddetli ses manasına gelir. Demiştir. Hatta bir diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böylelerine zemmetmesi dünya işleriyle uğraşırken din işlerine bakmadıklarındandır. Neden? Yani hemleri ne? Bütün gayeleri ne? Ha? Hayvanlarla uğraşmak. Yani hayatlarını hayvanlara vakfetmişler. Ayet işiyle hiç uğraşmıyorlar ki bu bize Aplayım namın hadisini hatırlatıyor değil mi? İza tebayatun bil eyneti ve ahastum eznab el bakari ve razitum biz zerr' salatullah aleykum zullan la yenzihu ankum hatta terci'u ila dini kum diyor. İne alışverişiyle uğraşırsanız hep söylüyoruz bu hadisi. Haram bir alışveriş. Haram bir alışveriş. Tamamen dünyaya döner, hayvancılıkla ve ziraatle uğraşır cihadı bir rivayette ve terektumul Cihat diyor o da ikinci bir rivayet. Cihadı da terk ederseniz Allah size öyle bir zillet verir ki onu sizden kaldırmaz ta ki dininize dönünceye kadar. E ne demek bu? Yani tamamen dünyaya ne yapma? Dönme. Şimdi seküler olma diyorlar ona. Yani, dünyevileşme. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu nehy ediyor. Çünkü bu dünya Ahiretin neyi? Tarlası. Ahireti bu dünyada çalışarak kazanıyorsun. Yatarak değil. Yatarak cehennemi kazanırsın. Evet. Onun için yani bundan dolayı yoksa deve bakmak suç değil ya. Deve Allah'ın üzerine yemin ettiği kasem ettiği hayvanlardan bir tanesi. Ama işte ne? Yani işte aman 20 sığırım olsun, 50 sığırım olsun, 100 devem olsun tamamen ne yapayım dünyaya döneyim olmaz her ikisini de ödeyeceksin. Ve la taensa dünya. Yani dünyadan da nasibini unutmayacaksın ama ve cahit diyor aynı zamanda. Aynı zamanda da ne yapacaksın? Mücadele edeceksin. Evet, devam edelim. Bu onların ahiret işinden alıkor. Kalbin katılığı ve kalbin kalbin katılığı vesaire de bundan meydana geliyor. Tabii şimdi bu yani biraz daha şey yorum. Yani nasıl söyleyelim? Zahiri <gülüyor> biliyorum. E şimdi yani burada yani deveyle iştigal edenler sıf dünyaya dönüyorlar da kalpleri katı oluyor da işte koyunla, inekle iştigal edenler dünyaya döndüklerinde kalpleri katı olmuyor mu? Oluyor. Ha, ama şu bir alite deve çölü temsil eder. Çöl sarıyı, kavrulmuşluğu neyi, yalnızlığı, başka neyi, kabalı, vahşiliği temsil eder takdir edersin ki takdir edersiniz ki he yaşanılan ortamın insanın neyinde psikolojisinde ve halinde harekatında neyi vardır etkisi vardır Evet he, ama he, ama ormanda yetişen bir insan ya da nehir kenarında yetişen bir insan ya da deniz kenarında yetişen bir insan onun temavülleri diğerinden nedir farklıdır burada biraz da deve değil de devenin ney? Yaşadığı ortamın etkisi var işte. Bedevi'ye bakın, Hadari'ye bakın. Yani Peygamber'e s.a.v döneminde Bedevi çölde. Hadari şehirde, Medine'de. Bedevi geliyor, camiye işiyor. Peki, Hadari bunu yapıyor mu? Yapmıyor değil mi? Bir Bedevi diyor, ey Muhammed sen adil olmadın diyor. Hadari bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Bedevi geliyor ki Allah Resulü ben zina yapmak istiyorum. Hadari bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Kaba saba oluyorlar. Yaşadıkları ortamın etkisi var. Eğitimin de yani eğitimsizliğin de etkisi var. Ama he, develerle ilgilenenlerde de bu daha zahir. Yoksa ineklerle ilgilenenlerde de olur. Yani mümkün bu ama ortamın etkisi çok. Evet devam edelim. Ehli <gülüyor> bebek yöncüler demektir. Maksat çölde yaşayan vedevelerdir. Nitekim bunların zıttına yani şehirlerde de ehli meder denilir. Sertlik ve katılık sertlik ve katı kalplilik ve devlerin kuyrukları dibindeki yaygaracılar yaygarcılar da buyurması hayvanları götürürken yaygara ve gürültü çıkardıklarındandır. Yani çok ne yaparlar? Hayvanları yerinden bir tarafa götürürken çok ne yaparlar? Ses çıkarırlar. Yaygarayı basarlar. Peygamber'e s.a.v. da onları en ney? Ha, bariz vasıflarıyla tanımlıyor. Kalpleri katı ve yaygaracı Yani bas bas bağırırlar. Hayvanları ne yapmak için? Evet. Sevk etmek için. Evet. Bundan sonra şeytanın, şeytanın iki boynuzunun doğduğu yerdeki Rabia ve Mudar kabilelerindendir. bulunmuştur Rabia, Mudar yaygaracılardan bedeldir. Yani yaygaracılar onlardır. Yani bedeldir. Sıfat değil. Zaten hareketi ona göre almış. Yani bu yaygaracılar Rabia ve Mudar kabilesine mensup. Evet. Onlar demek ki devileri güderken yaygarayla ne yapıyorlar? Güdüyorlar. Evet devam edelim. Şeytanın iki boynuzundan bura başının iki yanıdır. Yani şeytanın iki boynuzu, başının iki yanı. Evet. Bazıları şeytanın iki boynuzu, onun iki grup bendeganıdır. O, o bunları insanları sapıtmak için teşvik eder. Yani iki grup oyunu var. Özellikle bariz oyunu var. Ha, ne yapar şeytan? O iki bariz oyunla ne yapar? İnsanları sapıttırır. Bazıları karna şeytanı ne almış? Doğrudan bildiğimiz zahiri anlamı üzere ne almış? Boynuz. Boynuz olarak. Bazıları da ahlak ve vasıf olarak almış. Evet devam edelim. Bir takımları bunlar şeytanın kafirlerden olan yardımcılarıdır. Mütalasında bulunmuşlar. Bir kısmı da ne? İki boynuzdan kasıt Ne? Şeytanın neleri? İnsten yani insanlardan neleri? Yardımcıları. O anlama almış. Evet. Maksat? Bilasse şaş bil maksat bilasse şarkın son derece küfre ve şeytanın tasallutuna maruz bir yerde olduğunu anlatmak. Yani şimdi şeytan iki boynuzu doğudan o bölgeden çıkacak. O halde şimdi şerhe göre alalım. Hakikaten yani boynuzlu şeytan oradan çıkacak ki rivayetler bize onu gösteriyor. Kimdir o? Evet. Deccal. Evet. Ha, Öyle bazı rivayetler var. İkincisi kötü vasıf. İki tane çok kötü vasıf. Yani sadece Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi yetmez mi? Sadece Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi yetmez mi? Peygamber Efendimiz de sen işaret ettiği o bölge olarak. Ya bu da olabilir. Ya, üçüncüsü de kötü insanlar. Yani neler çıkmamış ki o bölgeden? Evet, devam edelim. Nitekim rivayetin birinde Küfrün başı şer tarafıdır. Küfün yani, Küfrün başı yani ne demek küfrün Kötülüklerin başı, küfrün başı Bütün fırkalar oradan ne yapmış? Ne yapmış? Neşvu nema yapmış İtizali de Cehmili de Kaderili de ircası da hep o bölgeler çıkmış Irak bölgesinden çıkmış hep. Bütün ümmeti de ne yapmış? İşgal etmiş ondan sonra Evet mümkün Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden Şerak'ta hal böyleydi yani o dönemde böyleydi, ondan sonra da öyleydi. Merak etmeyin, iki tane adam çıkmıştır, o bölgeyi zapturapt altına almıştır. Bir tanesi hacaci zalim, diğeri de kim? Öyle zalim diyorlar ya, Saddam. Ha. Onun dışında o bölge asla sükunet bulmamıştır arkadaşlar. Kıyamete kadar da bulmayacaktır. Onlar kılıçla zorla orayı zapturapt altına almışlar. Ama bakın hep olay, hep olay. Bir bakın, Osmanlı da dahil olmak üzere. Onların babaları hep hac kervanı, ümrecileri, zairleri, katleden mallarını çoğulunu çocuğunu gasp eden adamlardır. Niye Sultan Abdülhamit Han e, tren yolunu yaptı ki zannediyorsunuz? Eskiden bin kişi acıya gidermiş, 500'ünü yolda öldürürlerdi. 250'si de açlıktan, susluktan ölürmüş, 250'si dönermiş. Benim bir hocam vardı, Serkan da bilir o hocamı, Muhammed Akil diye, ha. Bir gün dedi ki bizim babalarımız dedi haç kervanlarını yağmalayan adamlardı dedi. Derste durup dururken. Suutlu. Allah bizi affetsin derdi. Medine'de yassı ezanı okunduğu an bütün kapılar kapanırdı. Kale kapıları sabah ezanı okunduğunda da açılırdı. O vaktin dışında eğer gece sen dışarıda kalmışsan kafanı bir tarafta elini kolunu bir tarafta bulurlardı. Öyle. Kolay değil yani. Şu zapt Zapturapt altında. Evet. Yani o bölgeler fitneye çok müsait bölgeler arkadaşlar. Çölün coğrafyası etkili. Evet, devam edelim. Hı. Burada Mecusilerin küfrü çok şiddetli olduğuna işaret vardır. Niye? Mecusiler var değil mi o bölgede? E bugün Mecusilerin devamı var. Kim onlar? Şia. Evet, He. devam. He. Zira Mecusi olan ajanlarla onların idaresinde bulunan Arapların memleketi Medine'ye nispetle şarttaydı. Gayet çok ve kuvvetliydiler. Hatta hükümdarları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mektubunu parçalamıştı. Taberenin beyanına göre deccal dahi şarktan çıkacaktır. Iksili şark milletleri son derece azgın ve kafir oldukları için ateçe taparlardı. Bin seneden beri ateşleri sönmemişti. Ateş hizmet edenlerin sayısının 25 bin olduğu söylenir. Hadiste şarka şeytanın iki boynuzunun doğduğu yer Çünkü şeytan güneşe karşı duran kimsenin karşısına dikilir. Güneş doğduğu zaman başının iki tarafının arasında kalır. Böylelikle Güneş'e karşı namaz kılanların kendisine secde ettiği zannını verir. Kadı göre Şark'tan Murat Neç'tir. Çünkü Güneş şarkta Medine'den, Medine'den başlar. Hadis Tebuk, Tebuk'ta söylendiyse onun şarkı dahi neçti, Neç'tir. Rabia ve da kabileleri de orada yaşarlar. Yani Suud'un Irak kısmı. Suud'un Irak kısmından yukarısı. Evet. Devam edelim. Hı. Bunlar iki kardeş kabile olup hayvancılık ve çiftçilikle geçinirlerdi. Tert tabiattı ve katı kalpli laftan anlamaz kimselerdi. Evet. İl Ama çok da alim çıkarmış kabileler bunlar daha sonra. Çok da alim çıkarmış kabileler. Evet. Heh. İmam nevi kasveti, nasihatı kabul etmemek. Gılazı da anlamamak diye izah etmiş. Yani kasvet, kasi nasihat almaz adamlar. Galizler anlamazlardı. Kafaları ne? Ha? ne kalın kafalı diyoruz ya işte ha, kalın kafa ha. kas kafa evet o da güzel evet ve bunların Hı. aynı manaya geldiğini söyleyenler olduğunu dahi kaydetmişse de el hubbi übbi. kimmiş hubbi dersteyi he übbi evet ikmal ikmalil mu'lim evet Hı? Kasvet, kasvet yumuşaklılığın zıttıdır. zıttı zıttı glazla Ra'fet. Ra'fet. zıttıdır. Ra'fet. Raf Ra evet. He. Demiş ve bu iki kelimenin burada şarklılar ücret almaktan uzak, kendilerine nasihat kar etmez kimselerdir. Evet. Bu anasından kinayi Evet. Böylelikle bu babı da ne yapmış olduk arkadaşlar? Bitirmiş olduk. Ee, ne kadar var ezana? Bir saat var.